Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Merhabalar, günaydın herkese. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ben programın sunucularından Melek Nur Dudu. Bugünkü konuğum e, Iraz Candaş. Hoş geldin Iraz. Hoş bulduk. Yine olayım. çok ciddi bir giriş yaptım ben böyle. <gülüyor> Ses tonumu şu an fark ettim. E, biraz, e, şu anda İstanbul'da kendisi. Geçtiğimiz 24-26 Şubat arası e, kompost ve tuvalet kursunu vermek üzere İstanbul'a gelmiştin. E, Seni de... Hazır gelmişken yakalayalım deyip böyle hemen programı almak gibi bir şeyde bulundum. Ataklık'ta bulundum. Nasıl geçti? Eğitim güzel miydi? Çok güzel geçti. 18 katılımcı vardı. 3 günlük bir eğitimin işte bir uygulama şeyi de vardı. Kompost uygulaması. Onu da Cihangir'deki Roma Bostanı'nda yaptık. Herkese hı hı. açık bir uygulamaydı. Şimdi kurs katılımcıları o kompostun ee, devamını getiriyorlar. işte iki günde bir gidip e, ilgilenilmesi gerekiyor komposta. Ha şu an orada e, gidip görülebilir bir durumda Tabii yani. Tabii ki. Hı. Evet evet. E, bugün e, saat altıda akşam altıda kompostu çevirmeye gidecekler. Mesela bir ekip. Hı. E, o yüzden iyi geçtiğini düşünüyorum. Yani uygulamayı da İstanbul koşullarını devam ettirdiklerine göre Hı. epey etkilenmişler. E, halka açık bir yerde olması da bizim için çok önemliydi. Görülmesi açısından. E, tavuklar da var orada. İşte Hı -hı. herkesin işine yarayacak e, güzel bir uygulama oldu. Kursun geneli de çok iyi geçti. Çok memnunuz. Ne güzel. E, peki o zaman e, biraz daha böyle temelden başlayıp Hı -hı. kompost nedire bir giriş yapalım Hı -hı. seninle. E, kompost tanım itibariyle yani kompostlama, kompostlaşma e, şöyle söyleyebiliriz. İnsan tarafından yönetilen e, oksijenin varlığında... Hmm, organik maddeyi dönüştürecek ve ayıştıracak mikrobiolojik canlıların yetiştirilmesi işi aslında. Hmm. kültive edilmesi işi. E, kompost e, doğru sıcaklıkta doğru nemde. E, oksijenin varlığında ve e, mikrobiolojik canlılar için dengenin besin sağlandığı bir ortamda aslında insanın sadece yönettiği bir süreç. Çünkü işi ee, o mikroorganizmalar yapıyor bizim hmm. için ayrıştırma ve dönüştürme işini. Peki e, kompost eşittir gübre diyebilir miyiz aslında? E, diyemeyiz. Diyemeyiz. Evet hmm. kompost temelde aslında e, toprağın canlı olan e, bitkisel e, üretim gerçekleştiği üst toprak denilen e, ekosistemin hmm. e, insan eliyle o onun ilkeleri doğrultusunda taklit edilme biçimi aslında. Hmm. E, dolayısıyla aynı şey değil Aynı şey değil hı hı. anladım genelde öyle bir şey vardır evet, çünkü vardır. algı vardır da ama ee, peki senin de aslında tabirin e, genelde böyle kaba bulunan ama hı hı. ve konuşmaktan çekinilen hı hı. bir konu aslında hı hı. yani gerçekten e, <gülüyor> mesela aslında burada gübre bir evet, anlamda e, sen de söylemiştim sorumluluğunu hı hı. almak hı hı. E, üzerine aslında. ...çok e, önemli işler var. E, ve bu noktada da yaşam ve ölüm döngüsü aslında Hı. devreye giriyor. Hı. Yani kompostun bu e, noktadaki rolü nasıl? E, tam olarak işlem aslında bu. E, toprak denilen ekosistemin e, bereketini ve devamını sağlayan şey... ...zaten aslında bazı canlıların e, filizlenip, yaşayıp ya da doğup... E, ...büyüyüp, gelişip, ondan sonra e, ölüp bu Hı. mikroorganizmalar tarafından tekrar yeni canlar vermek için uygun koşullara getirilmesi süreci aslında komposta bu ilke, ilkeleri takip eden e, bir tasarım aracı temelde hı hı. E, yani bu kompost ve tuvalet kursu iki ana şeyden gitti aslında e, ilk iki günü kompost genel olarak ondan bahsettik son gün özellikle insan gübresinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili evet konuştum. o çok ilginç bir konu e, çok aslında. önemli bir konu aslında Hı -hı. E, yani kompost veya genel olarak bu ayrıştırma dönüştürme hikayesi e, bize şunu öğretiyor e, hepimiz e, bu, bu döngüde ölüm yaşam döngüsünün aslında alçak gönüllü birer üyesiyiz hepimiz başka bir şeyin e, nimetiyiz gıdasıyız gıdası e, Toprak olmak demek tam olarak bu demek zaten. Hı -hı. Toprağa dönmek demek. Ee, biz öldüğümüzde de bedenlerimiz aynı mikroorganizmalar tarafından değiştirilip, dönüştürülüp, ayrıştırılıp e, tekrar yeni can vermek için uygun Hı -hı. E, moleküler düzeye getiriliyor. Hı -hı. E, bu bağlamda insan gübresi aslında e, suyla bir yerden bir yere taşınarak Denizlere veya okyanuslara atılacak veya işte İngilizce'de landfill denilen bu toprağın içine gömerek yokmuş hmm. sayacağımız bir kaynaktan çok daha kıymetli bir kaynak aslında. Ee, çok ciddi bir mineral içeriği var işte e, azot içeriği var vesaire ve e, eğer bereketli topraklar yaratmak istiyorsak özellikle de artan bir nüfustan ve sınırlı tarım arazisinden bahsediyorsak ee, çok önemli bir kaynak sadece kaynak olarak bile baktığımızda bile aslında çok ciddi bir e, cevheri biz yokmuş gibi e, uzaklara gönderiyoruz bir de üstüne üstlük bunu yaparken e, suyu ve doğayı kirletiyoruz çünkü her e, canlıda olduğu gibi özellikle omnivor canlıların dışkısının e, kompostlaşması gerekiyor belli patojenlerden e, temizlenebilmesi için. Bir de üstüne üstük bunu yapmadığımız için hmm. etrafa sürekli hastalık yayıyoruz işte ne bileyim Bangladeş'te, Haiti'de vesairede eğer çocukların yani üç yaşına gelmeden e, kolera vesaire tifo gibi hastalıklardan ölmesini e, kabul edebiliyorsak hmm. o başka bir hikaye ama ben şahsen kabul edemiyorum e, o yüzden e, bunun sorumluluğunu almak tam olarak da bu. E, yani... Bir, bir de bunu içme suyuyla yani tatlı suyla yapıyormak var üstüne üstlük. yani hmm. üç üç açıdan da e, çok hatalı bir yani bir tarafta, lazım. <gülüyor> bir tarafta toprak için çok kıymetli çok değerli çok olması gereken bir tarafı evet. varken öbür tarafta dediğin gibi e, çok ciddi hastalıklara evet, ölümlere kesinlikle. yol açabilen kesinlikle. bir şey. özellikle modern zamanlarda kullanılan ilaçların ee, birçoğu e, idrarda veya dışkıda çıkıp tekrar suyla buluştuğunda hmm. e, tekrar aktif oluyor vücudumuzdaki hmm. süreçten sonra. İşte de doğum kontrol haplarının suya karışıp hayvanların içtiği sulara gitmesi ve o hayvanların onu içip işte doğum döngülerinin süreçlerinin değişmesi falan gibi bir sürü etkisi var. Yani anlat, anlat anlat bitmeyecek. Yani yani. Yanlış bir medeniyet o <gülüyor> konusunda. E, o yüzden e, çok çok kritik ve çok artık fazlasıyla konuşmaya başlamamız gereken bir konu Biz de o yüzden böyle bir şey içerik hazırladık. <gülüyor> Ve insanlarla paylaştık Çok da güzel tepkiler aldık Çok iyi yapmışsınız yani şimdi sen söyleyince daha da bir Gözlerim <gülüyor> açıldı Çünkü hani hep işte gıda çok değerli Çok önemli işte gıdamıza dikkat etmemiz Gerekiyor diyoruz o gıdayı alıyoruz Eğer bir de yanlış Şekillerde besleniyorsak <gülüyor> o sadece bize Zarar vermekle kalmıyor aslında bu noktada Tabii Yani ki. o benden çıkan Çok daha farklı bir çevreye Çok daha geniş bir çevreye yayılıyor evet. Bunu ...farkına varmak da zor bir şey aslında. Yani şimdi sen söyleyince de ben şu anda böyle bir aydınlanma Evet, ki bildiğimiz bir şey yani normalde. <gülüyor> evet ama. ama çok uzun zamandır başka türlü bir medeniyet içinde yaşadığımız için... ...böyle bir noktaya gelmemiz çok şaşırtıcı değil. Ama Hı -hı. artık bunun farkında olarak sorumluluğunu almak da tam olarak... ...farkına vardığın anda başlıyor zaten. Evet. Bu girişimleri yapmak, bunun en azından anlatıcısı olmak çok önemli evet, tabii ki. Evet, kesinlikle. Yani çünkü bu gıdayı yetiştirmek, gıdayı tüketmek e, dışkılamak ve o dışkiyi tekrar toprağa gömmek o döngünün kapanmasını sağlıyor. Hı hı. E, döngüyü kapatmadığımız sürece sürekli enerji kaçağı yapıyoruz aslında. İşte bu temiz suyun kirlenmesi oluyor, patojenlerin artması oluyor. atık su çok büyük atık su tesislerinin kurulması ve o enerjilerin oralara gömülmesi hı hı. demek oluyor filan. E, biraz daha artık e, belki öncelikle bireysel olarak sonra da topluluk belki de ülke ve dünya bazında bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü dünyadaki suyun yüzde doksan tuzlu. Biz zaten yüzde üçüyle hayatta kalabiliyoruz. Onların da işte yüzde ikisi civarı buzullarda buz şeklinde. Hmm. Ee, bize sadece yüzde bir var. O yüzde bir suyu da e, bu kadar kıymetli bir kaynağı bir yerden bir yere taşımak için kullanmak e, düşündürücü. Evet. Hmm. Peki bu insan gübre meselesiyle ilgili olarak eğitimde tuvalet Hı -hı. kursu da aslında Hı -hı. oldu. Evet. Yani bunu dönüştürmek bununla mı mümkün? Kompost evet. tuvaletle mümkün? Evet. Nasıl bir sistem var? Kuru kompost tuvaletler farklı farklı çeşitleri var. Hı -hı. Sürecin en önemli kısmı aslında çıkan gübrenin Hı -hı. Yönetilen bir süreçte kompostlaştırılması. Orada yönetim çok çok kritik bir kelime. Hmm. Çünkü belli asıllara çıkması gerekiyor kompostun belli süreler dört temel aşaması var. O Ondan... bize düşen bir şey bu Tabii arada değil ki mi yönetim dediğin onu, şey. Evet onu belli dengeli besin dediğim şey örneğin belli bir karbon ve azot dengesini sağlanması gerekiyor. Hmm. E, sıcaklığın belli bir işte 50 derecede belli bir süre tutulması gerekiyor ki patojenlerden ayırt edebilirim falan. Hmm. E, bunları sağlayabileceğimiz çok farklı sistemler var. Biz de bu sistemlerin e, bazılarını anlattık hmm. işte benim yaşadığım evde kullandığımız bir sistem var. Marmaris'te olan hazneli bir sistem vardı örneğin. Onların hepsini işte nasıl tasarlanacağını, detaylarını ne kadar konuşup sonra çıkan ürünün nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, temiz olduğuna tekrar bahçede kullanmamız gerektiğine nasıl emin oluruz gibi süreçleri konuştuk. Hı hı. Çok keyifliydi bu <gülüyor> yüzden. Yani e, Türkiye'de bunun uygulayıcısı çok var mı? Ben onu merak ediyorum. Yani e, kırsal örneklerde hı hı. E, kuru kompost tuvaletler kullanılıyor. Yani özellikle bu bilinçle yerleşmiş e, insanlar. Kendine yapıyorlar. yeter bir alanda ama değil mi? Yani, evet kendi tabii ki. Için. Ama e, bir köy ölçeğinde veya bir mahalle ölçeğinde falan e, benim bildiğim kadarıyla bir örnek yok. E, hı hı. Türkiye henüz e, belki başka türlü şeylerle uğraşmaktan henüz sorununu da bir e, noktada değil ama bu Hı -hı. farkındalık zamanla olabilen bir şey. Bir de bu tür e, nasıl kirlenme e, çoğalarak artıyorsa iyilik ve doğru bilgi de çoğalarak artıyor aslında. Yani ben 18 kişiyi anlattım. 2 üzeri 18 kişiyi etkileyebilir bu bilgi. Hı -hı. Herkes iki kişiyi anlatsa. Evet. E, dolayısıyla zaman var ve gelecek. E, ama dünyada başka yerlerde Hı -hı. E, çok Büyük çaplı uygulamalar var tabii ki. Mesela ee, mesela neden? geçen gün gördüm e, Haiti'de. Hı. Yani bu bir iş girişimi olarak. Hı. Şimdi genelde zaten işte Avrupa'da, Amerika'da falan e, organik atıklar, mutfak atıklarımızı toplayan ve kompostlaştıran işte şirketler var bunu bir iş girişimi olarak yapan. Ama henüz e, insan gübresi ucuna gelinemedi birçok batılı dediğimiz ülkede. Çünkü gerçek bir gübre korkusu var. Hepimizde. Fakat Haiti gibi ülkelerde özellikle su suyla yayılan hmm. salgın hastalıklarının olduğu ülkelerde mesela şimdi bir şirket insanlara işte kovasıyla, talaşıyla, her şeyle dağıtıp kuru kompost tuvalet kurup sonra ürünleri toplayıp Hı hı. Hiçbir şekilde bunu kullanan insanlar sürece dahil değil istemiyorlarsa bunları toplayıp e, kendi e, tesislerinde kompostlaştırıp e, paketleyip patojenden ari olduğunu gösterip paketleyip hı hı. gübre olarak yani hı hı. kompost olarak hı hı. daha doğrusu e, bir de üstüne satıyorlar. E, ve böylece kolera salgını satıyorlar. E, Kolera salgınının da yayılmasına engel, engel olunmuş olur. oluyorlar. Hem de aynı zamanda çok kıymetli bir kaynağı. Ee, tekrar bahçede kullanılmak üzere insanlara sunuyorlar. Hı hı. Ee, organik bilmem ne kompost almak yerine veya torf kullanmak yerine. insanlar bu geri dönüştürülmüş kaynağı e, tarımda kullanabiliyorlar. Ama Avrupa daha batıda bu Henüz biraz daha zor. Bir, evet, e, yani atık su tesislerinden çıkan atık su çamuru denilen hı hı. sludge olan şeyler... Ee, yine temizlenip işte patojenlerinden ayrıştırılıp tarımda kullanılıyor uzun Hı -hı. bir süredir. Ee, fakat onlar işte bu sü kompostlaşma sürecini yaşamadıkları için yeterince verimli değiller. Hı -hı. Ee, verimli olmayınca işte tercih edilmiyorlar vesaire falan gibi bir döngü var. Pek onun dışında yok maalesef. Hı -hı. Peki sence... E yani mesela İstanbul gibi bir yerde, yani İstanbul'da Hı. şu an bulunduğumuz için söylüyorum herhangi bir şehirde e, böyle bir girişim başlatmak. Gerçi Budayın bununla ilgili Hı. projesi Hı. var belediyelerle Hı. ilgili e, kompoz çalışması ama hani bunu tüm bir şehre Yaydığımızı düşünürsek nasıl bir e, kazanç sağlarız? E, çok büyük bir kazanç sağlıyor. <gülüyor> İstanbul'un çevresindeki işte tarım yapılan topraklar veya çiftlikler çok değerlenacaktır bundan veya şehrin içinde Um, ufak bahçelerde, küçük otellerde çalışanlar. Hı hı. Fakat bunun için um, tabii ki um, yerel yönetimler ve karar vericilerle birlikte yasa yapıcılarla birlikte çalışmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu işin tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın ilgilendiren kısımları var vesaire. Hani evet. bir operasyon yönetilmesi gerekiyor onun için. Bir yatırım yapılması gerekiyor. E, ama bunu da kimse bizim için yapmayacak. Yani önce böyle bir talebi yaratmak gerekiyor o önce farkındalığı yaratmak gerekiyor evet. sonra o talebi yaratmak sonra o talep zaten kendi yönetmeliğini ve e, yasasını çıkaracaktır çünkü böyle çalışıyor sistem bir Hı -hı. Şey, talep eden belli sayıda bir insan varsa mutlaka o bir şekilde çözülmek zorunda kalıyor e, ama çok büyük bir kazanç olur yani e, özellikle mineral konusunda eksiklik çeken tarım topraklarımız için Hı -hı. önemli bir katkı olur yani İstanbul <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya gerçekten çok doğru bir şey söylüyorsun Hiçbir şey tepeden inme şey değil Yani bir anda böyle hadi bir proje başlıyoruz ve işte tüm bilmem bölgeye yayılacak diye bir şey yok Dediğin çok doğru Farkındalığı da biz yani Buğday Derneği olarak da yaratmaya Hı -hı. çalışıyoruz yavaş yavaş ee, ...dediğin gibi bir proje de var şu anda. Hatta dinleyicilerimiz eğer merak edenler olursa... E, ...Buday.org'dan bunun ayrıntılarına da ulaşabilirler. Zaten Facebook, Twitter'da sürekli bununla ilgili da yapılıyor bu projeyle ilgili. Yani bizim de aslında şu son dönemlerde aslında hep ama son dönemlerde... ...ekstra yoğunlaştığımız bir konu kompost meselesi, gübre... Hı hı. ...bunun kullanımı vesaire verimlilik açısından. Ee, o yüzden gerçekten çok değerli. Bir yandan da biz e, hep şeylerde, programlarda... Şeyin lafını almaya çalışıyoruz e, konuklarımızdan. Yani bunu e, insanlar yani ben apartman dairesinde yaşayan Hı -hı. biri olarak işte belki bir parça küçük saksılarım vardır balkonumda veya minik bir bahçem vardır ama hani bunun neresinden tutabilirim ben Hı -hı. bu konunun? E, neler yapabiliriz? Bununla ilgili tavsiye ederim, e, olur mu? Tabii ki ev, ev içinde e, uygulanabilecek sistemler var. Özellikle kovalı sistemler. E, tuvaletiniz yerine bunu kullanmaya başlayarak e, yürütebilirsiniz süreci hı hı. fakat tabii ki işte arka bahçenizde e, biriktirdiğiniz yığın yani belli koşulları var tabii Onun ona uygun bir şekilde o yığının e, komşularınız tarafından şikayet edilip edilmeyeceği hı hı. o sizin kuracağınız sosyal ilişkilerle alakalı çünkü gerçekten çok ciddi bir gübre korkusu var hı hı. E, hepimizde yani alışması evet, evet. uzun sürüyor Dolayısıyla eve çok çok önemli. Bir an önce başlamak gerekiyor. Ama yaşadığımız çevrenin sosyal sınırlarını ve hassasiyetlerini de göz önünde bulundurmak lazım. Yani bir doğru hı hı. bir grup insanı rahatsız ediyorsa doğru olup olmaması çok önemli olmuyor. Herkesle birlikte herkesi ikna ederek bir şeyleri yaparsak ancak mümkün oluyor. Bizim yaptığımız işte köyde. Ee, köylüler tarafından garipseniyor vesaire. Biz biraz daha rahatız tabii işte bir arazide olduğumuz <gülüyor> için falan ama mutlaka konusu geçiyor, işte <gülüyor> dalgası geçiliyor falan. Ee, belli bir süreç var. Yani bunun işe yaradığını göstermemiz gerekiyor. Ee, bilmişlik ve doğruculuk şeklinde değil ama işte anlatarak ve ikna ederek ve göstererek birilerini... Ee, ...yolumuza katmak gerekiyor. Hı -hı. Birlikte yürümeye Yapıcı devam olarak. etmek gerekiyor. Evet, evet çok haklısın. Yani e, uzun bir süreç bu. Böyle hadi yaptım olduğu evet. gibi bir şey değil aslında. O yüzden de... E, ...sabırlı olmak lazım. Evet aynen öyle. <gülüyor> e, peki programı sonlandırmadan önce... ...bir de... <gülüyor> e, ...gelecek eğitimlerinden birazcık... Hı -hı. E, ...bilgiler alalım senin Iraz. Hı -hı. Yakın e, zamanda ne var? Şimdi... Ben bütün eğitimlerimi Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü Kurumu'nun adına veriyorum. Hı hı. Bizim enstitü olarak bu sene hali hazırda 3 tane permakültür tasarım sertifikası kursu çağrımız var. Bir tanesi 25 Mart'ta başlıyor, 7 Mayıs'ta bitiyor. 6 hafta sonundan oluşan. Part-time işte diyebileceğimiz bir tasarım sertifikası kursu. Hı hı. Bu daha çok gelen talepler doğrultusunda karar verdiğimiz bir şeydi. İşte iki hafta izin almak zor oluyor. Hı. İşte çalışanlar için böyle bir şey yapalım falan diye. O yüzden İstanbul'da hı hı. E, talep daha fazla olduğu için İstanbul'da. Bir haftası işte referandum olduğu için tatil. Yedi hafta sonu gibi olacak. Hı hı. E, Mustafa Fatih Bakır hocam ve ben e, birlikte yapıyor olacağız. Bir hafta o, bir hafta ben gibi. Çünkü ikimiz de kırsalda yaşıyoruz. <gülüyor> İstanbul'da değiliz ve altı hafta boyunca burada kalamayacağız. <gülüyor> e, <gülüyor> um, bir an önce dönme isteği de oluyor e, o galiba O var tabii mi? ki o da var. E, ama tabii işler güçler de var falan. Hı hı. E, bir tanesi Marmarici'de olacak. Hı hı. E, İzmir'de. E, enstitünün uygulama alanlarından bir tanesi Marmaric. E, orada Mustafa Fatih Bakır hocam eğitmenlik yapacak. Hı hı. Bir tane de yine İstanbul'da ama blok olacak. Temmuz aylarında Bir 1-13 Temmuz Marmaric'deki e, 22 Temmuz, 3 Ağustos sanırım da benimki İstanbul'daki. Hı hı. E, bunlar 13 gün süren e, günde 6 saat yani toplamda 72 saat yoğun, yoğun, yoğun eğitimler. teorik eğitimler permikültür tasarımını öğreten e, tasarım kursları hmm. yani nasıl tasarımcı olunur permikültür tasarımı ne demektir ilkeleri nedir iklimlere göre nasıl tasarım yapılır filan gibi e, merak edenler Türkiye Perme Araştırma Enstitüsü'nün web sayfası permacultureturkey.org. Oradan bütün detaylara e, ulaşabilirler. Kayıt olmak için zaten oraya girmeleri gerekiyor. Ee, onun dışında şu an belirlenmiş bir eğitim yok ama hep belli bir talep doğrultusunda işte permakültüre giriş iki günlük eğitimler yapıyorum ben. Hı hı. Ee, kompost ve tuvalet eğitimiyle ilgili çok ciddi bir talep olmaya başladı başka şehirlerden. Belki eğer araya sokuşturabilsek öyle bir şey yapacağız ama dediğim gibi bütün ekip e, yani sütun yönetim kurulu ve hocalar. Hı hı şey Kırsalda yaşadığımız için hmm. zorlanıyoruz bütün talepleri karşılamakta ama işte böyle evet, Güzel yani hmm. az ve öz olması da bir yandan çok değerli Belki bir şey aslında <gülüyor> şey, Sizin kırsalda işler nasıl peki şu anda? Bizim kırsalda Yoğunlaşmış... işlerimiz yoğunlaşmaya başlıyor benim dönüşümle birlikte hmm. Bahçe işlerimiz başlayacak hmm. her zaman gibi işte koyunlarımız var ee, ...o işler var... ...ağaçlarımız var bir sürü... ...yeni ekim dikim işleri var... ...zeytinler var falan... No. ...epey <gülüyor> baharla birlikte tatil bitiyor artık... ...kış tatiline... <gülüyor> ...işe başlıyoruz böyle... ...çok çok kolay gelsin Hı, teşekkür size... ...teşekkür ederim... Ee, İraz Candaş'la birlikteydik... ...şöyle genel bir özet e, yapalım... İraz <gülüyor> Candaş'la birlikteydik... ...kendisi Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü... ...permakültür eğitmeni... Ee, ...aynı zamanda... Kendi yaşadığı şu anda hali hazırda yaşadığı Kızıltepe Permakültür Çiftliği'nin kurucusu. Ee, kendisiyle hem geçtiğimiz 24-26 Şubat arasında gerçekleşen kompost ve tuvalet kursunu konuştuk. Ee, hem kompost nedir, yaşam ve ölüm döngüsü içindeki rolü nedir, değeri nedir, kıymeti nedir, neler yapabiliriz e, şehirdeki insanlar olarak veya e, kırsal alanlarda bunları konuşmaya çalıştık. Elimizden geldiğince... Ee, bir sonraki belki başka bir programda daha detaylı konuşmaya çalışırız evet, çünkü umarım. şuralar kompost gerçekten çok <gülüyor> yani tamam. böyle önemsediğimiz ve tutup böyle bırakmadığımız bir Hı. konu bizim dernek olarak da. Benim de anlatacak çok şeyim var. Yani, sürekli böyle sözünü kesmek zorunda kalıyorum bazı notalarda vakit yetmediği için ama. Böyle acaba belki şey yapabiliriz hani kompost serisi. hani Olur, böyle anlaştık. Program, <gülüyor> gerçi sen buraya gelmiyorsun telefonla, telefonla belki yaparız. yaparız. Hı -hı. Tamam olabilir. Ee, sevgili dinleyicilerimizin de tabii şeyi doğrultusunda belki talepleri Hı -hı. doğrultusunda. Ee, çok teşekkürler Aras. Ben teşekkür sana iyi İstanbul'da iyi vakit geçirmeler. Kolay gelsin işlerinde. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın görüşmek üzere. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadepe.